Merhaba ben Vedat Ozan bir koku programına daha hoş geldiniz. Efendim bir bayram sabahında hem sizi derin konularla yormayayım hem de sizi yormuş olmanın üzüntüsünü taşımayayım diye bugün geçmiş programlara bir göz atmak istedim. Biliyorsunuz koku bu haftayla beraber 121. yayını yapmış olacak. Yani iki yıldan uzun süredir beraberiz sizlerle. Acaba aylar hatta yıllar önce nelerden bahsetmişiz? Ben de bunu merak ettim ve arşivlerime bir daldım. Tabii pek çok şeyden bahsetmişiz ve bunlardan bir özet yapmaya kalksam özet değil özetin özetinin özeti ancak sığardı bizim yayın süremize. O zaman dedim kendi kendime hedef alıp tematik bir şeyler seçeyim ve belli bir konuda bir tür best of havasında hafif bir yayınla bu bayram sabahını birlikte paylaşalım. Bu düşünceyle ve sizinle yeniden paylaşmak amacıyla koku dünyasında kullanılan doğal ve yapay ham maddelerden birkaç tane seçtim ve bu maddeleri anlatmış olduğum yayınlara geri dönerek o anlatılanları sırayla size sunmaya karar verdim. Umarım bu bu hafiften tekrar havasındaki durumu mazur görürsünüz. Aslında bu tip tematik konuları aynı yayın saati içinde dinlemek belki de onları birbiri peşi sıra gündeme getirdiği için hem bilgilerimizi tazeler hem de toplam olarak anlaşılabildiklerine farklı bir şey katar. Evet koku programının 3. haftasında yani 2009 yılının Mayıs ayında paçuliden bahsetmişiz dinleyelim hep beraber.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 Yani bırakalım kervan baskınlarını, korsanların soygunlarını falan onu ithalatçının güvenlik ekibi veya korucusu ne varsa o düşünsün. Ama o sıcak yollarda kapalı denkler içinde bu nadide kumaşları nasıl korunmalı ki elimize güve ve sair haşerattan yıpranmış ve delik deşik gelmesin? Biz de bunu kime soralım? Tabii o malın üreticilerine yeren insanlara soralım ve onların önerilerini dinleyelim. O zaman onların önerileri doğrultusunda kumaşları güve ve benzeri haşerattan uzak tutacak hafif kafiru, İngilizcesi. hafif kafiru kokan bitkilerin yapraklarına saralım ki elimize sağ salim ulaşsınlar deliksiz ve hasarsız olarak terzilerin tezgahlarına yayılsınlar. Evet efendim bu hafif kafiru kokan güve ve benzeri haşeratı bu malzemelerden uzak tutan paçuli. Paçuli Avrupa'ya güve savar olarak girdi sayın dinleyiciler ve menşeinde paçuli yapraklarına sarılmış kumaşlar Avrupa'ya ulaştıklarında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 Odunsu, yosunumsu böyle hem yeşil taze diyebileceğimiz hem de böyle kafirumsu neredeyse böyle hafif hafif naftalin gibi kokabilen bir havası var. Kendi içinde notalara ayırırsak taze bir açılış, arkadan şarapsı baharatlı gibi diyebileceğim bir orta nota ve bazamik bir baza ulaşabiliyorsunuz. Dinlendirildikçe ve matür oldukça bu katmanlar iyice birbirine karışıyor, bir armoni meydana getiriyorlar. Keskin baharat kokusu bu aşamada incelerek yumuşuyor. Ve yani neredeyse tadından yenmez bir nefis koku haline geliyor. Bütün diğer odunsu kokulara uyum sağladığı gibi gül veya yasemin gibi çiçeklerle de formül içinde gayet ahenkli kullanılabiliyor. Kalıcı ve kuvvetli bir baz nota. Parfüm formülünün içinde baz nota dediğimiz zaman hemen başta açığa çıkmaz. Zaman içinde yavaş yavaş kendini belli ederken diğer notalarında hem tende kalma sürelerini uzatır hem de onları armonize eder. 1960'larda yeni dünya gençliğinin kendini ve dünyanın anlamını keşfetme nasıl içinde Hindistan üzerinden tekrar gündelik yaşama girmiştir. Tütsülerin vazgeçilmez kokusudur tabi bu haliyle. Aynı zamanda hippi veya çiçek çocuk kokusu da olarak da bilinir. İçeriğinde paçı bulunan bazı güncel parfümlerin isimlerini vereyim. Chanel firmasından Şans, Coco Mademoiselle veya Chanel 5. Thierry Magler'dan Ancel ki Ancel aslında 3 temel molekül üzerine inşa edilmiştir. Paçuli, vanilya ve şeker denir. Aslında paçuli, izobutavan dediğimiz daha o çikolataya yakın olan vanilya ve maltol dediğimiz bize o şeker kokusunu veren molekül bu üçü çok kaba olarak bir Angel formülü yapar ama tabi bu çok daha fazla zenginleştirilmiştir. Olivia Cresp tarafından diye de not düşeyim parfümün yaratıcısını. Christian Dior'un Dune veya Fahrenheit'ı, Calvin Klein'in Eternity'si, Kacharel'in Anez-Anez, Tom Ford'un Black Orchid veya White Patchulis'i, Hermes'in Terdo Hermes'i, Gucci'nin Rush, Prada'nın Prada, Prada Chopin'ın Wish ve Pacoroba'nın Black Ikses'ini bu patchulinin kullanıldığı Güncel parfümler arasında sayabiliriz. Evet ilk yayınların heyecanı sesime de yansımış ve tekliğe duraklaya muhtemelen kanter içinde bitirmişiz yayını. Aynı yılın yani 2009 yılının Aralık ayında da koku dünyasının mucize molekülü ISO-E süperi anlatmışız. Bakalım neler demişiz. Parfümlerde kullanılan asla bir feromon olmayan. Ama kokusunun onları çağrıştırdığı varsayılan bir sentetik aroma kimyasalına göz atalım. Bu aroma kimyasalının ismi ISO-E Super. 1970'lerde aroma kimyasalları üreticisi IFF yani International Flavors and Fragrances firması izosiklamon E'den daha gelişmiş bir koku molekülü üretir ve buna ISO-E Super ismini verir. Genelde sentetik koku moleküllerinin tam ismini vermek istiyorum bu programda. Belki kimya ile ilgilenen dinleyiciler de vardır diye. ISO-E Super'in de organik kimyasal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 %25 oranında kullanılmıştır. Bu parfümün nota katmanlarının yaklaşık %50'sini baz notaların oluşturduğu ve ISO-E Super'in de bir baz aroma kimyasalı olduğu düşünülürse baz notaların neredeyse yarıya yakını tek başına oluşturması tabii ki bu kullanımı ilginç kılar. İlerleyen yıllarda aynı madde yani ISO-E Super, Deklaration Cartier'de %38, feminite de Bua, Şişeydo'da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 ...oluşan bir parfüm yaptı mesela. Tabi tek molekülden oluştuğu için parfüm demek bile doğru değil ama... ...molekül 01 isimli ve içinde ISO-E Super, alkol ve sudan başka bir şey olmayan bu koku... ...oldukça da isim yaptığı niş parfüm alıcıları arasında. Yurt dışında elbette internet parfümcileri dahil pek çok niş parfüm satan dükkanda bulunuyor. buram buram bağıran bir parfüm kokmaktan hoşlanmayan ve feromon benzeri bir koku nasıl olur diye merak edenler varsa... Bilgileri olsun diye bu açıklamayı da yaptıktan sonra bugünkü yayınımızın da sonu. Gene 2009 Mayıs ayına dönelim ve ozon marin kokuların vazgeçilmez molekülü Kalon veya diğer adıyla Kalon 1959 konusunda ne ahkam kesmişiz bir kulak kabartalım kalon var mesela. Bundan çok kısa olarak bahsetmek istiyorum. Bu karpuzumsu, böyle kavuna yakın karpuz kokusu diye tarif edilir üretici firma tarafından ama aslında daha çok deniz rüzgarları vesaire parfüm tanıtımlarında gördüğünüz deniz rüzgarları, işte ozon, marin vesaire tarif edilen kokular bu kalondan kaynaklanır. 1966 yılında Pfizer ilaç firması tarafından Valium benzeri bir sakinleştirici aranırken bulunmuştur. Pfizer bu 1966'dan 2 yıl önce yani 1964'te Camille Albert Laloux isimli bir Grasse menşeli kokunun başkenti dediğimiz Fransa'daki Grasse kentinden bahsediyorum. Grasse menşeli bir koku firmasını satın almış olduğundan bu molekülü onlara devreder. Yani ana şirketin çatısı altında iki şirket birbirlerine buldukları bir şeyi devrediyorlar. Açılımı bu kalonun metil benzo pinon moleküle bir 20 yıl kadar falan hiçbir ilgi olmaz. Değişik kokular stoğunda durur ancak 1989'da parfümör Yves Tanguy ıslak taze havalar veren notalarla çalışmaya karar verir ve Aramis firması için New West bir parfüm formüle eder. Parfüm tabi hiç o zamana kadar duyulmamıştır ve değişiktir onun için bir hit olur. 3 yıl içinde onu Escape, Kenzo, Kenzoom ise gibi kendi alanı hit olmuş. Başka parfüm formülleri de takip ederler. Halen bahar-yaz dönemlerinde çok öne çıkarılan pek çok parfüm tazeliği, deniz havasını işte temiz havayı çağrıştırması açısından öne çıkarılan pek çok parfüm da onun takipçisi olan diğer marin ozon molekülleri kullanırlar. Genellikle bu kokular abartısız, sakin, genel tanım olarak şeffaf bir kokuya sahiptirler. Kalona aynı zamanda karpuz ketonu da deniyor. Bununla üretilen bazı birkaç parfümümüz Sayayım. Yukarıda saydığım gibi başlangıç New West'li oluyor. Escape, Kenzo Om, Lodo Issei erkek için, Lodo Issei kadın için, Polo Sport, Hugo Element, Rocha'nın Aqua Woman'ı ve Tommy Girl'ü bunlar arasında sayabiliyoruz. Kalon ve deniz kokuları derken elbette hem bu tip taze kokuların hem de oryantal parfümlerin vazgeçilmezi ve insanlık tarihiyle neredeyse eşdeğer yaştaki bir başka koku ham maddesini İsoe, Süper veya Kalon gibi yapay değil doğal bir harikayı yani Amberi veya doğru adıyla Ambergris'i es geçmek olmazdı. Haziran 2009'da da Balina'nın muhteşem atığı Amberi anlatmışız. Efendim amber veya doğru söylenişiyle amber gri yani gri amber, perm whale denilen ve bizim kaşalot veya ispermeçet balinası diye tercüme ettiğimiz bir balinadan kaynaklanan bir koku. Balina aynı zamanda küçüklüğümüzde okuduğumuz o Moby Dick'teki Kaptan Ahab'ın da belalısı olarak hatırladığımız hayvan. Ancak bu amberi tabii takılarda kullanılan ve kehribar diye tanımladığımız o sarı amberle karıştırmamak lazım. Bu balina sert kabuklu deniz hayvanlarını sindirimini kolaylaştırmak için bir madde salgılı. Oluyor. Bu madde sindirim olayı bittikten sonra bazen dışkı olarak çoğu kez de ağzından istifra etmek suretiyle suya bırakıyor. Bu istifra ettiği atıklar aylarca güneşin altında suların üzerinde dolaştıktan sonra katılaşarak karaya vuruyorlar. İlk çıkışta renkleri çok koyu karaya vurduklarında renkleri açılmış oluyor. 15 gramdan 50 kiloya kadar çeşitli boyda olabiliyor bu kütleler oksidasyon ve foto degradasyonla yapısal değişikliğe uğruyorlar bu renk durumundan dolayı. Böyle mumlu kıtır bir yapıya ulaşıyorlar. Böyle nefis bir kokusu vardır gerçekten. Denizimsi de diyebilirsiniz, balzamik de diyebilirsiniz. Hatta böyle kütleyi elinizle okşasanız sinen koku günlerce elinizde kalabilir. Seyrek bulunur ve aynı zamanda birtakım yasal karmaşalar vardır amberde. Çünkü 1972'de Amerika Birleşik Devletleri'nde mesela deniz canlılarının koruma yasası kapsamına girmiştir. Korunmaya alınmıştır. Ama 2001'de tekrar dışarı çıkmıştır. Çünkü doğal bir ifrazat olduğunun altı çizilmiş ve serbest bırakılmıştır. Tabi balina sayısı bu balina kıyımından sonra azalıyor ki böyle bir atık da çok az bulunmaya başlıyor. Tabi fiyatı çok artıyor. Onun için laboratuvar ortamında her zaman olduğu gibi çözüm sentetik olarak bunun kokunun çok benzerini üretmek olarak tercih ediliyor ve parfüm endüstü tarafından da çoğu zaman bu kullanılıyor. Ticari adıyla bir örnek vermek gerekirse mesela ambroksan diye bir sentetik molekül var. Amber molekülü gibidir. Doğalı, pahalı dedim. Yani 2006 rakamlarını söyleyeyim size. Gramı 10 dolar mertebesindedir bunun. Parfüm için çok çok yüksek bir maliyet. Parfümlerde hem baz notu olarak hem de fix olarak Yani sabitleyici olarak kullanılır ve çok yaygındır kullanımı. Birkaç örnek parfüm sayayım size. Aramis, işte Burberry Brit Weekend, Bulgari Black, Kaşerel Anes Anes, Calvin Klein Euphoria, Chanel Chance, Clinique Happy, Davidoff Cool Water, Christian Dior Dune ve Osavage, Dolce Gabbana The One, Armani Mania, Issey Miyake, Lodo Issey, Kenzo Air, Lancôme Hypnos, Prada Prada ve Thierry Magler, Alien Amber'in baz notu olarak kullanıldığı parfümlerden bazıları. Eylül 2009 Neroli yani acı portakal ağacının çiçeği. Neroli'yi anlatıp pomander veya doğru deyişle pomdamberden bahsetmemek olmaz. Bu nedenle sonuna pomander'i de ekleyip bir kısa Neroli diskuru geçmişiz Eylül 2009'da. Efendim Neroli yani portakal çiçeği acı portakal diye de bildiğimiz sevit portakalı ağacının üzerinde açan çiçeklerden buhar distilasyonu yöntemiyle elde edilen bir yağ. Bu esans yağının yani nerolinin koyu, yeşilimsi sarı bir rengi var. Genelde Türkçe bahsederken acı portakal çiçeği değil, portakal çiçeği deyip geçiyoruz. Oysa ikisi arasında çok fark var. Acı olmayan portakal çiçeği, portakal ağacı çiçeklerinin yağının kokusu çok daha farklı ve neroliyle mukayese edildiğinde oldukça da kuvvetsiz. Tatlı diyebileceğimiz tatlı portakal ağaçlarının, meyvelerinin yani portakalların kokularını biz daha çok portakal esans yağı olarak kullanıyoruz. Bilinen en kuvvetli aromatik antidepresan kokulardan biri diye geçiyor Neroli. Duygusal şoklar, anziyete, güven eksikliği ve korku hallerine iyi geldiği söyleniyor aromaterapide. Bunun da nedeni kişinin enerjisini daha pozitif Algılara yönlendirmesi, pozitif algıdan ve enerjiden söz edince tabii kaçınılmaz olarak özellikle müzik ve edebiyatta yaratıcılığı körüklemesi akla geliyor. Sebepsiz moral bozukluklarına da gene aynı sebepten iyi geldiği gibi bir de bonus olarak Afrodizyak'ta olduğu söyleniyor Nerolin'in. Kökeni Güneydoğu Asya Avrupa'ya 12. yüzyılda Araplar tarafından getirildiği varsayılıyor. Bugün için genel olarak Güney Fransa, Fas, İspanya, Tunus, Cezayir, Mısır, Sicilya, Suriye ve hatta Amerika Birleşik Devletleri'nde üretiliyor. Hafif baharat notasını tatlı çiçeksi diğer notar ile beraber sunan bir kokusu var bir küçük nokta sadece buhar distilasyonu ile üretilen yağ neroli yağ diye adlandırılır. Nereden çıktı bu neroli ismini de duymadık falan demeyin. Zira modern parfümlerin yaklaşık %20'sinde kalp notaların üst notalara yakın segmentinde hatta üst notalarda yer alıyor. %20 demek oldukça yüksek bir oran yani kısaca neroli koku dünyasında çok fazla kullanılıyor. Özellikle aynı aileden gelen narincieli ve hafif baharatlı parfümlerde çok iyi bir uyum sağlıyor ve buna ek olarak da floral yani çiçeksi parfümlerinde gövdesini besliyor. En belirgin neroli kokusunu bildiğimiz limon kolonyasında duyarsınız. Hangi marka olursa olsun alın bir limon kolonyası şişesini elinize ve kapağını açın. İlk iki nefesten sonra burnunuza hafif acımtırak baharatlı bir koku gelir. Bu koku nerolidir. Biraz fazla devam ederseniz biraz acıyabilir Büyük olasılıkla bunun sebebi de formül içindeki bergamotun fazla konmasıdır. Ama kesin kesin şunu söyleyebilirim ki bir kolonya kokusunun en karakteristik içerik maddesi ne aromatik diğer bitkiler ne de diğer narinciyelerdir. Net bir şekilde kolonyayı benim naçizane gözümde tanımlayan Nerol'den başka bir şey değildir. Belki de Napolyon'un o sefer ve savaş günleri de dahil olmak üzere her gün sabah ve akşam olmak kaydıyla günde iki kez başından aşağı döktüğü hatta bir kısmında içtiği söylenen kolonyanın kokusu alkolde seyretilmiş neroli yağıdır. Bu çok duyulan Napolyon hikayesi doğru mudur bilemiyoruz ama Marie Antoinette'in neroli kokusunu çok fazla sevdiği bilinen bir yazılı gerçek. Neroli sadece parfüm ve kolonyalarda değil gıda endüstrisinde de tat vermek için oldukça sık Kullanılır. Ayrıca buhar distilasyonuyla yağ elde edildikten sonra kalıntılar alkol ekstraksiyonuna tabi tutularak portakal çiçeği suyu buna neroli yağ suyu da denir elde edilir. Bu daha sıvı sıvıda gene hem parfüm hem de gıda endüstrisinde geniş kullanım alanı bulur. Gıda endüstrisi derken bazı kolalı içeceklerin aroması içinde de nerolinin yer aldığını gene bir satır arası notu olarak düşelim. Aslında nerolinin elde edildiği çiçeklerin ağacı yani acı portakal ağacı koku açısından çok bereketli bir ağaçtır. Çiçeklerinden nerol elde edilirken meyvesinin kabuklarından da acı portakal yağı veya orange bigarat dediğimiz yağ elde edilir. Bu yağ Neroli'ye göre çok daha narimciyemsi bir kokuya sahiptir ve erkek parfümlerinin formüllerine tabiri ise cuk diye oturur. Meyveyi aldık, çiçeği aldık. Sanmayın ki yapraklar elimizden kurtulacak. Bu ağacın yapraklarından da pötigren isimli bir başka yağ üretilir. Pötigren aslında küçük meyve demektir ve başlarda ağacın meyvelerinin boyunun bir zeytin tanesini aşmadığı. Dönemde toplanarak işlenir ve yağ çıkarılırmış ancak daha sonra artan talep ve maliyet endişesiyle ne yapalım ne yapalım derken küçük meyvelerle yaprakların aynı koktuğu fark edilmiş ve ondan sonra da genel olarak yapraklardan pötigren esans yağı elde edilerek satılmaya başlamış. Pötigren de gene hafif baharatlı aromatik kokusuyla ağırlıkla erkeksi kokular olmak üzere pek çok parfüm formülü içinde yer alır. Rivayete göre 16. yüzyılda Nerola Prens'i, Flavio Orsini'nin eşi Nerolalı Anmari'den geliyor Neroli ismi. Prenses hazretleri bu nefis kokulu yağı sadece memdilerini ıslatmakta değil, deri eşyalarını ve eldivenlerini de kokulandırmakta da kullanırmış. Daha da ileri gider, banyosunun suyuna da bu acı portakal yağını damlatırmış ki tenide bu çiçeğin tatlı ve baharatlı kokusuyla kokulansın. Tabii o zamanların moda belirleyicisi de. Diyebileceğimiz tren satırları herkesin gözünün üzerinde olduğu saraylılar olduğu için Anmari'nin kullandığı bu yağda hızlı hanımlar arasında yayılmış ve Nerola Prensesi'nin ismiyle zaman içinde özdeşleşerek Neroli ismini almış. Neroli kokusunun İngiltere Kraliçesi 1. Elizabeth'in sarayında da çok gözde bir koku olduğunu kısaca not edelim. Tabi isimle ilgili hikayeler tek değil bazı kaynaklar Neroli isminin Roma İmparatoru'nun Nerona kadar Dayandığını söylüyorlar. Nero'nun koku delisi bir adam olduğunu biliyoruz ve ziyafetlerde nasıl ortam kokulandırması yaptığından sanırım ilk yayınımızda bahsetmiştim. Bu açıdan baktığımızda bu söylenti de belki gerçeğe çok uzak değildir. Gene bir başka söylentiye göre Nerola ismiyle de bilinen Tremol düşesi 17. yüzyılda eldivenlerle sürdüğü acı portakal yağı ünlenince yağ adı da Nerola'dan mülhem Neroli'ye dönüşür. Ancak farklı kaynaklar bu benzer iki prenses veya düşes öyküsünü vermesine rağmen bana kalırsa bu iki hanım aslında aynı kişi gibi görünüyor. Venedik ki Fransa'nın Gras kentinden önceki parfüm başşehridir Avrupa'nın. Neroli yağının salgın hastalıklara Karşı direnç ve bağışıklık sağladığı iddiasıyla kullanımı çok yaygın Venedik'te. E, o dönemde hanımların ve beylerin o pomander diye bilinen asıl adı pom d'amber olan elma şeklindeki küçük gümüş kürelerin içinde nerol yağda damlatarak boyunlarında veya çantalarının saplarında dolaştırdıkları biliniyor. Pom amber amber elması demek bu şık elma şeklindeki gümüş kürelerin içinde Bilindiğiniz gibi çıkarılabilir bölümler var 6 veya 7 tane ve türlü hastalıklara iyi geleceğine inanıldığı için bu bölümlere kokulu yağlar ve bitkiler konularak beraberlerinde insanların dolaştırılıyor özellikle salgın hastalık zamanlarında. Bu kokulu maddeler ya pahalı amber, misk, sivet gibi hayvansal kokular ya da gül tomurcukları veya neroli gibi bitkisel yağlar olabiliyor. Muhtemelen başlarda sadece amber dediğimiz amber gri yani gri amber taşımak için dizayn edilmiş olsalar gibi gerek isimleri de amber elması pomdamber olarak yerleşip daha sonraları dillerde sürçe sürçe pomandere dönüşüyor e sadece gümüş değil bütçenize göre altın porselen veya mücevher kakmalı da olabiliyorlar küçük boyları kolye gibi boyna da asılan bu pomdamberlerin daha büyükleri bazen salonların tavanlarına asılıyor ve oradan dekoratif bir şekilde Koku yaymaya devam ediyorlar. Bütçeniz eğer böyle zanaatkar veya mücevherci işi bir pom dambere yetmiyorsa o zaman da yapılan şu bir portakal alınıyor ve kabuğuna kuru karanfiller saplanıyor. Evin bir köşesine asılıyor. Bir deneyin özellikle kış günlerinde çok nefis bir doğal koku elde ederseniz bunu astığınız zaman evinizin bir köşesine. Sadece yoksulların değil bazı ünlü kişilerin de bu doğal meyve pomdamberini kullandıkları bir gerçek. 6. Henry'nin meşhur kardinali Kardinal Wolsey mesela. Ya portakal ya da elmaya karanfil saplıyor kokulu ortam elde etmek için ve o dönem İngiltere Krallığı'nı kası kavuran vebadan korunmak için. Evet bu hafta geçmişe kısa bir yolculuk yaptık ve eski yayınlarımızda anlatmış olduğumuz bazı koku ham ile ilgili bölümleri bir araya toplayarak aynı program içinde size tekrar sunmaya çalıştık. Hepinize iyi bayramlar diliyorum ve haftaya bir başka kokuda buluşmak üzere. Hoşçakalın diyorum efendim. Soru öneri eleştirileriniz için e-posta adresimiz kokuprogrami.yahoo.com daha önceki yayınlarımızda adı geçen konulara ilişkin görselleri her zaman olduğu gibi facebook.com/vedatoza koku adresinde de görebilir. Yorum ve sorularınızı oraya da yazabilirsiniz. Ben Vedat Ozan, radyonuz kokusuz kalmasın. Sevgilerimle. Koku